Nasıl olur da sana secde etmez bir insan? Kaç trilyon hücreden yaratırsın bedeni? Her bedene yüklersin bir varoluş nedeni. Evrendeki her zerre tesbih ederken seni Baş eğerken emrine bu kainat, bu mizan. Nasıl olur da sana Secde etmez bir insan Ömür yetmez verdiğin bir nefesin şükrüne Ne mümkün bedel biçmek yaşattığın bir güne Cennetleri vadettin hem de Kur'an üstüne Haykırırken tabutlar musallada an be an Nasıl olur da sana secde etmez bir insan Mucizeler verirsin, kulak duyar, göz görür, Kalp atar, dil konuşur, el tutar, ayak yürür, Mal, mülk, evlat verirsin, hepsi de yüz güldürür, Sanak, sanak yağarken bunca rahmet ve ihsan, Nasıl olur da sana secde etmez bir insan? Fırtınalı denizden kurtarırsın kulunu, Bir şans daha verirsin ve açarsın yolunu, Lakin sana eş koşar cübbesini, çulunu, Bu büyük nankörlüğü reddederken o vicdan, Nasıl olur da sana secde etmez bir insan, Verdiğin aklı selim kurtuluşu seçerken, Kurtuluşun tek yolu secdelerden geçerken, Yaklaşan kıyamete ayetler and içerken, Ve beklerken ölümü yeryüzündeki her can, Nasıl olur da sana secde etmez bir insan? İçki, zina ve kumar birer şeytan oltası, Dünyaya hükmediyor cehaletin sultası Din cahilin elinde oldu zulüm baltası Peygamber ahlakını emrederken o Kur'an Nasıl olur da sana secde etmez bir insan Şeytan ki unutturur o mahşer dehşetini Gıybet ile yedirir ölmüş kardeş etini Cehenneme yol eder bu dünya servetini Davul zurna çalarak gelirken bunca hüsran Nasıl olur da sana secde etmez bir insan Çok şükür rahmetinin farkındayım nicedir Sensiz geçen saniye sabahsız bir gecedir Bilerim senin affın azabından yücedir Yetmiyor kudretine hiçbir söz hiçbir lisan Nasıl olur da sana secde etmez bir insan Nasıl olur da sana secde etmez bir insan